Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Evet devam ediyoruz. Geçen haftadan e, Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili e, Programı'nda bu sezon e, bir ...Süreyhardt'ın Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk Victor Kindle Hudson'la yazdığı kitaptan devam ediyoruz. İşbirliğini konuşuyorduk. İşbirliğinin yedi anahtarı var. Birinci anahtardayız. Niyetlerle başladık. Ee, daha sonra bir amaç belirlemek e, niyetinde ve bu ama amacın doğrultusunda seçimler yapmayı konuştuk. E, bütün bunlar olurken bu işbirliği nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyorsun orada... Ki e, netleştikten sonra e, hep daha önce de söylediğimiz gibi çocuklar bizden ne görürse onu öğreniyorlar demiştik daha çok konuştuklarımız değil de bizim yaptıklarımız. <gülüyor> onlar için daha böyle e, pusula e, değerinde oluyor Yani şunu söylemeye çalışıyor Yani sen kendi değerlerine sahip çıkarsan Sen kendi ihtiyaçlarının farkında olursan Onlar da çocuklar da aynen bunu kopyalayabiliyorlar Onlar da e, bunun ne kadar önemli olduğunu fark edip Ona göre davranabiliyorlar e, Çünkü hepimiz, bütün herkes Ben, sen, çocuklar Hepimiz önemsenmek, umursanmak çok önemli bir şey ee, ...olduğu gibi kabul edilmek... ...çok önemli bir şey... ...değer verilmek çok önemli bir şey... Ee, ...güvenilmek çok önemli bir şey... ...bütün bunları karşılayabileceğimiz... ...bir ortam, bir aile ortamı... ...yaratmak dedik... ...hatasız e, bölge diyoruz hartın söylediği gibi... ...yani yargılamadan, eleştirmeden... ...bütün bunlar olurken... ...dinlemek... <gülüyor> ...bağlantı kurmanın... E, ...niyetten sonra... ...niyetimiz ne dedik... ...bağlantı kurmak için dinlemek yani... Evet ya senin söylediklerin benim için önemli. Merak etmek galiba değil mi? Dinlemen bir diğer şey. Yani ne söylüyorsun? Ben merak ediyorum. O zaman karşı tarafta ya ben değerliyim. Annem, babam beni dinliyor, merak ediyor. Benim söylediklerimin de bir önemi var gibi bir yere geliyor. Ne dersin? Benim gözümün önünden bir iki tane yine yakın zamanda seminerde ebeveyn ne yaptım? Çalışma geçti. Eee İkisi de anneydi ve e, şöyle bir şey işte çocuğum jimnastik e, yapmayı seviyor, jimnastik kursuna gitmeyi seviyor ama kursa gideceğim zamanlar her seferinde geç kalıyor. Nasıl onu zamanında götürebilirim? Tabii biliyorsun böyle soruları ben cevap vermiyorum hani size iletişimde çünkü en iyi bilen sensin kendi ihtiyaçlarından hareketle. Ben hem Surahart'tan hem de bizim öğretmen arkadaşlarımızdan çok böyle şiddetli iletişim uygulamalarından öğrendiğim bir şeyle sonuna gelmiştim o çalışmaların. Şeyi söyledim. Bu iki üç program önce Judy ile de konuştuğumuz çözümü bulmaya çalışıyorsun galiba dedim. Evet. Çaresiz misin? Evet. Hani bir netliğe ihtiyacın var, umuda mı, desteğe mi? İşte filan filan diye giderken ee, En sonunda özetle söyleyeceğim şey şu Canan Geldiğimiz nokta şu oldu Annelerin ikisi de merak etmiyordu Çocuğunun aklındaki çözüm ya da çocuğunun dünyasında ne olduğunu Bunu kimseyi suçlamak için söylemiyorum Sadece aklına gelmemişti Çünkü bize öğretilen annelik öyle bir şey ya Çocuğu zamanında okula götürürsün Şimdi Hı. bunu sorgulamıyorsun Görevini yapmaya çalışıyor Tam Marshall'ın dediği yer Hani diyor ya hiçbir şey görev e, Utanç suçluluk nedeniyle yapma Ama anneliği görev gibi yaparsan e, Öyle öğretilmiş çünkü Bu sefer ne oluyor Çocuğu yetiştiremedim zamanında diye Suçluluğa düşüyorsun Halbuki karşında bir birey var Yani çok küçük olabilir e, Şu an daha senin rehberliğine ihtiyacı olabilir Ama hala bir birey var ve işbirliği içinde niye her jimnastik sabahı bu yaşanıyor? Ru, birlikte anlamak için bir zaman ayrılmamış henüz. Sadece şeyi fark ettik. Hani konuşmaya çalışmış. İnanılmaz böyle şi desle iletişimle uğraşan ve çok içinde olmaya çalışan biriydi ama hani hep şeyi yapmaya çalışmış. Hadi şimdi o zaman zamanında gidelim. Hı. Hmm. Ben şimdi merakla bekliyorum konuşacak çünkü... ...niye öyle oluyor acaba sabahları bilmiyorduk. Bilmiyorum biraz karışık mı anlattım ama... Yo yani o... Bildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ya. Evet. O farkındalık olmayınca da sanki hani doğrusu buy gibi böyle bir şeye ina, inanarak onu çocuğa sormuyoruz bile yani çocukla paylaşmıyoruz evet. o sorumluluğu. Şeyi bilmiyorduk <gülüyor> yani bu çocuk niye her cimnastik sabahı yok saçına toka takmakla kız çocuk saçına toka takmakla ya da işte tuvalette elini yıkamakla uğraşıyor. Şeyi bilmiyoruz hani orada bir şey mi hoşunu çünkü cimnastik yapmayı seviyor sormadım çünkü dedi. Aklıma gelmedi Evet belki de dinlemekle de bağlantı şey olursa belki yani merak etmekte ona sorduğun zaman belki de çocuk anlatacak evet. Yani dinlemek dediğinde zaten bu örnek aklıma geldi çünkü benim yiyenlerim var yeğenlerimle konuştuğumda şimdi yaşları da epey ilerledi artık hani biraz daha geçmişten örnek getireyim Merak ederek bir şey sorduğumda anlatırlardı ve ben her seferinde çok şaşırırdım. Hiç aklıma gelmeyen şeyler olurdu onların okullarında. Ee, geçenlerde 15 yaşındaki yeğenime e, şey sordum. Nasıl gidiyor okul falan dedim ve bana döndü dedi ki neyi merak ediyorsun derslerim mi iyi dedi. <gülüyor> Ne güzel o kadar cevap sıkılmış vermiş. ki çocuk. <gülüyor> evet hep sorduğumuz soru değil mi? Nasıl gidiyor okul? Evet o kadar sıkılmış <gülüyor> ki. Şey dedim, "Yok ya onu merak etmiyorum Meryem." dedim. Ee, ben aslında dedim, "Sen diğer çocuklarla ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ondan sonra neler konuşuyorsun filan? Aslında o, bir günlük okul hayatınızı geçiyor. Onu merak ediyorum." deyince bayağı bir şey öğrendim. Hmm. Hakikaten merak ediyordum. Evet. Oradaki yani çocuk da onu anlıyor. Ya yani. bu laf olsun diye mi söylüyor? Yani hep Okul nasıl gidiyor, nasılsın yerine gerçekten onu merak edince o bağlantı kuruluyor belki de o zaman konuşmaya başlıyor. Çok şey bir şey ergenlerde özellikle yani o sorduğun sorunun ayarı çok önemli çünkü çocuk birdenbire kendini kapatabiliyor yani orada gerçekten dinleme pratiği yapma yapmayı öğrenmek önemli gibi geliyor bana bir şey anlatmaya başladığı anda sen bir yorumda bulunursan, veya onu yaptığını eleştirirsen bir şekilde ikna etmeye çalışırsan, Hop diye kopuyor ve bir daha o bağlantıyı kurmak haftalar sürebiliyor. Yani o yüzden çok şey bir şey. Araştırmacı <gülüyor> gazetecilik yapma diyorsun. Yani. Çocuğu yönetmek, evet. etkilemek evet. için sorular sorma diyorsun evet, galiba. Evet orada gerçekten onu o alanı açıp yani merakla nasıl veya daha şey bir şey. Yani senin bugün canı sıkan bir şey oldu mu? Bugün seni mutlu eden bir şey oldu gibi bir soru. ...günün nasıl geçtiğinden daha iyi gelebiliyor... ...daha böyle odaklı... ...odaklı... <gülüyor> ...kısa net... ...evet çünkü genellikle nasıl geçti iyi... <gülüyor> Onu, ...okul nasıl iyi... Yani ...yıllarca böyle sorulara cevapları almışımdır... ...nasıl iyiyim... ...iyi misin iyiyim... Yani, ...o yüzden hani daha böyle odaklı ve gerçekten... ...özenli sorular sormak ve karşı tarafı... ...merak ettiğinle ve niyetin... ...tekrar burada çıkıyor... ...ya evet ben bağlantı kurmak istiyorum... ...neler, neler geldi senin başına bugün... Yani onu bilmek istiyorum. Ee, yoksa bir şeyim yok yani burada senin sana da şey yap, yapmayacağım yani senin hayatına karışmayacağım. <gülüyor> Şöyle yap böyle yap demeyeceğim. Çünkü korkuyor çocuk yani onu tenkit edeceğimizden veya hayatına karışacak. Keşke böyle söyleseydin arkadaşına <gülüyor> ama sen de hep bunu böyle yapıyorsun gibi şeyleri duymak kimse istemiyor. Suçlamadan nasıl bağlantı kurabiliriz? Evet bu dinlemek tabii her zaman her halde çok önemli. Yani illa çocuğunu değil de yani birbirimizi dinlediğimizi <gülüyor> Ya <gülüyor> şimdi <düşünüyor musun? gülüyor> hakikaten tam o noktada bir şey söylemek istiyorum canan. Ben e, yine gözümün önüne bir takım birlikte çalıştığımız anne babalar geliyor. Şimdi eğer beni kimse dinlemiyorsa e, ...benim ciddi olarak dinlenmeye ve desteğe ihtiyacım varsa... ...empatiye de ihtiyacım varsa... ...bütün bunların içinde ben yanar yakılırken... ...tabii ki böyle merak, sabırla dinleme kapasitesi falan gibi şeyler... ...son derece düşük oluyor bende. O noktada bu şidesi iletişimin her alanında olduğu gibi... ...ebeveynlikte de uçaklardaki aynı prensip... Maskeyi önce kendime sonra çocuklarıma takacağım ki e, hani bu zor zamanlar içinde e, hep birlikte e, daha ferah bir şekilde atlatalım durumu diye. E, o noktada da bana şey gibi geliyor kendime empati yani kendime ebeveynlik etmek de çok önemli. Çocuğumdan önce kendime ebeveynlik edebiliyor muyum gibi bir şey geldi aklıma bu kitabı okurken. Şöyle bir şeyden söz ediyorum. Çocuğum çok kıymetli işte onun geleceği için türlü türlü hayallerim var. İyi olsun istiyorum, mutlu olsun istiyorum, güvende olsun istiyorum. Aynı zamanda bütün bunları yolu yürürken de bir yandan da sürekli benle etkileşim halinde. Bir de ben diye bir şey var. Peki ben nasılım? Yani çocuğumdan önce ben nasılım? Toplumun bana üstüme giydirdiği bu annelik etiketiyle, babalık etiketiyle benim iletişimim nasıl? Ben bu, et, bu hırkayı giymek istiyor muydum yoksa ne oluyordu? Çünkü bunlar hep etiket. Ve bütün bunların ötesinde acaba ben şimdi yepyeni bir deney yapsam bu yaşamımdaki küçük ya da e, genç insanla Yepyeni bir iletişim biçimi kurmaya çalışsam tamamen kalbimin ucunun köşesinden böyle içimden gelen o doğal sevgiden hareket etsem nasıl hareket etmek isterim? Bir buraya bakılabilir bir de bunu yapabilmek için neye ihtiyacım var? Şimdi benim bir insana sevgimi akıtabilmek için hakikaten benim önce bir dinlenmem, benim biraz ne bileyim kendi ihtiyaçlarımı karşılanmış olmam. ...mümkünse oluyor. Bu hmm. şeyde de böyle... ...arkadaşlıkta da böyle yani... ...iki ayağım bir pabuça girmişken... E, ...evde... ...sıkıntılı bir şey yaşarken... ...arkadaşımı aradığında telefonu açtığımda... E, ...biraz da dişlerimi sıkarak... ...efendim diyorum. Evet, yani sen yoğun duygular içindeyken... ...karşı tarafa empati vermek... ...veya dinlemek çok zor diyorsun... Hmm. ...aklı olarak. Onun için ne yapıyoruz? Biz bu kendine empati diye bir şeyimiz var. Kendimize empati verebiliyoruz. Veya bir arkadaşımızı arıyoruz. Benim beş dakika dinleyebilir misin evet. diyoruz. Yani bir boşalıyoruz ilk önce. Yoram'ın söylediği gibi o kovaları boşaltıp <gülüyor> tekrar doldurmak için bir destek arıyoruz. Tabi bu alışkanlık haline gelmiş olan konuşma şeklimizden daha farklı bir şey. Bu gösterdiğimiz, bu kitapta da söylenen ve işte de şimdi destek ee, örneklerinden biri Kendime empati dediğimde e, Hani bu Programlar boyunca konuştuğumuz gibi Kendimi de yargılamadan Kendi içimde konuşmak Yani tam olarak ne oldu Ne hissediyorum neye ihtiyacım var Diye bakıp bu ihtiyacımı Karşılamak için bir sonraki adımım Ne olabilir diye düşünmeye Başlamaktan söz ediyoruz Galiba şarkı arası. Evet, bu sefer Pinali'den Yitirmediğini dinleyeceğiz hep beraber. sen sevdiklerin yolun sonunda sarıl her fırsatında o insana arkasından ağlayan olma geri getirmez çok alasan da dur dur belki başucunda annen baban kendi çapında. Le kiki diyesin ömür ömür sanki bir kara kutumuş gün gelince herkesin açılmış ama sorarsan hep geç kalmış güzel günlerimizin bitti insanla belki bir daha öylesi olmaz ama her bir gün güzel aslında. Yakın durmanın zor oldu ortada uzak olmak her zaman en kolay ama en zoru yalnız olunca Uyur... Sun Kraljo 94.9'da bir şi desteği için bir yaşam dili programındayız. Denizle çocuklarımızla işbirliğini konuşuyoruz. Nasıl işbirliği içinde olabiliriz? Çocuğumuzu dinleyebiliyor muyuz? Dinleyemiyorsak <gülüyor> neden dinleyemiyoruz diye kendimize bir bakıp e, gerekirse e, kendine empati dediğimiz yani ben şu anda bana ne oluyor da dinleyemiyorumu fark etmek Gerekirse bir arkadaştan destek almak, daha sonra çocukla tekrar bağlantıya girmek gibi bir fikrimiz mi var diyelim, <gülüyor> kolaylaştırıcı bir formülümüz var. Aslında tecrübemiz var. Evet. Yani ben kendime empati vermediğim sürece ya da kendi empati ihtiyacımı karşılamadığım sürece başka birini empatiyle alan tutmam, merakla dinlemem böyle... Ee, pek mümkün olmuyor benim aynı durumdayım özellikle işte e, benim çok başıma gelen bir şey <gülüyor> böyle doluyorum doluyorum doluyorum kulaklarımdan şeyler giriyor ya bir dakika ya Canan dur bir dakika deyip kendimle bağlantıya geçtikten sonra karşı tarafı ancak anlayabiliyorum yani o alanı ona açabiliyorum aksi takdirde e, şöyle yap böyle yap böyle neden diye sorulara girip e, çatışmalar başlıyor Evet e, çocuklarla ilgili bu seçim yapmayı da konuştuk yani sen yani çocuğun e, seçim yapması için de bir alan vermek yani sorumluluk vermek e, onun da bir birey olduğunu çünkü onun hakkında genellikle seçim yapıyoruz <gülüyor> ama ona sormadan <gülüyor> yani orada bir hakikaten uyumayan bir şey var. Ee, sorumluluk vermekle ilgili daha sonraki programlarla da konuşabiliriz ama bu seçim yapmak e, Melim Alılar e, onlarla ilgili neler söyleyebiliriz dinleyenlere? Mecburum mu <gülüyor> çevirmek nasıl mümkün? Evet. <gülüyor> ee, ya bu mecburum mu seçiyorumla çevirmek <gülüyor> ile biz e, eğitimlerde yıllık programlarda derinleşme programlarında hayat boyu çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, burada benim kafamı açan örneği anlatayım. Ebeveynlikle çok ilgili değil ama... E, ...benim kafam şurada açılmıştı. Ben hayatımın çok uzun bir süresini... E, ...Halkla ilişkiler Ajanslarında çalışarak geçirdim. Ve şiddet iletişime başladığımız zaman... E, ...Vivet'e dedim ki... ...ben bu iş yerinde çalışmaya mecburum. Ha dedi gel bununla çalışalım. Ve fark ettim ki... E, o günden beri çok farkındayım ki mecburum dediğim her anda bir seçim yapıyorum. Ama seçim yaptığımın çok farkında değilim. Ee, her an bir seçim yaptığımızı düşünüyorum. Melimalı dediğimiz zaman. Aynı zamanda mecburum dediğim şeyle hangi ihtiyacımı karşılıyorum ona bakmak çok kıymetli. Yani ben bu işte çalışmaya mecburum dediğimde ben bir ihtiyaç karşılıyordum. Peşe gitmem lazım. Evet hangi ihtiyaçlarımı karşılamaya çalıştığımı fark ettiğimde yani sadece maddi güvenlik değildi e, maddi güvenlik ihtiyacım diye çok bağırıyordum ama asıl altından halkla ilişkilerde çalışmamın yaratıcılık topluluk eğlence gibi şeyler çıkmıştı. Bütün bu ihtiyaçlarımı fark ettiğim zaman bir dakika ya ben maddi güvenlik eğlence ve topluluk ihtiyaçlarımı başka yerlerde de karşılayabilirim bu tek strateji değili. Ancak o zaman anladım. Hı hı. Dolayısıyla Meli Malı dediğim cümleleri e, ebeveynlikte de böyle yapmalı, böyle etmeli. İşte çocuğum e, sınıfta çok başarılı olmalı dediğimde hangi ihtiyacımı karşılamak istiyorum? Başarılı olursa ne olacak? Sınıfta çok başarılı olursa içim neyi bilecek? Hı. Ne değişecek? Gibi sorularla ihtiyacımı bulup. Ondan sonra dikkatimi istemediğim şeylerden çekip istediğim şeylere odaklamak. Şimdi destil bizi davet ettiği yer dikkatimizi istemediğimiz şu olmamalı bu olmamalıdan çekip istediğimiz şeylere odaklamak. O zaman bir bolluk ve bereket e, olmaya başlıyor. Çünkü çok değişik yollar açılmaya başlıyor önümde bu ihtiyaçları karşılamak için. Sorduğun sorunun cevabı. Evet. oldu mu biraz evet bende de yani yaşadığım spora gitmem lazım <gülüyor> diyet yapmam lazım i̇şte işe gitmem lazım yani bir sürü lazım lazımlar olunca bir direnç de oluyor orada yani onu fark edip ya ben evet spora gitmem lazım ya spora gitmek istiyorum çünkü sağlık benim için çok önemli yani oradaki ihtiyacım sağlık ee, işe gitmek istiyorum çünkü maddi güvence ihtiyacımı karşılayacağım işte diyet yapmak istiyorum çünkü sağlıklı beslenmek istiyorum. Yani oradaki bütün bu lazımlarımızı bir toplayıp böyle bir liste yapsak o kadar çok lazım var ki lazımlardan ama hiçbir yere gidemiyoruz. Dediğin gibi orada böyle bataklık gibi orada kalıyoruz. Halbuki Oradan yönümüzü seçim yaparak ya ben bunu istiyorum, şunu istiyorum çevirdiğimiz zaman o zaman eylemler, o sorumluluğumuzu alıp eylem yapabiliriz. Evet bununla ilgili ne yapabilir mi düşünebiliyoruz veya onun kendi seçimin olduğunu fark edince zaten bir rahatlık oluyor. <gülüyor> Lazımdan, yani evet bu benim kararım. Ben işe gidiyorum çünkü benim bu sıra maddi güvence ihtiyacım var. Para kazanmak istiyorum. Benim seçimim dediğin zaman daha farklı bir ee, ...pencere açılıyor sanki gideyim Orada bir rahatlama, bir bolluk oluyor senin dediğin gibi. Tam bu noktada şey söyleyeceğim. Şimdi çoraplarını e, odaya atmaman lazım diye mi duymak istersin? Yoksa işten geldim çok yorgunum, desteğe ihtiyacım var şu çorapları bir kaldırır mısın evet. dense... Nasıl değişir bir şeyler? Orada işbirliği gelebilir. Yani öbür türlü sinirlenirsin. Sen Tabii. inadına kaldırma <gülüyor> sana Çorabı kafana adlarsın <gülüyor> gerekirse. Yani çocuklara da hep yapma yapma yapmamalısın. İşte çünkü ben öyle söylediğim için yapma. Yoksa bak görürsün. Sokağa çıkamazsın televizyon izleyemezsin. Yani oradan birdenbire içinden bir canavar çıkıp. <gülüyor> yaptırmak için büyük bir cezalar şunlar bunlar yani yaratıcı cezalar konusunda yaratıcı olmaya başlıyorsun. Onun yerine senin dediğin gibi işbirliği için ne yapabiliriz kendi halini belirtebilirsin yani. Evet bu işbirliği için ne yapabiliriz Konuşmaya <gülüyor> devam edeceğiz Önümüzdeki programlarda da Şiddetsiz iletişim topluluğunun Etkinliklerini merak ediyorsanız Şiddetsiz iletişim Türkiye Facebook ve Instagram sayfalarını Takip edebilirsiniz Şiddetsiziletişim.com Diye bir web sitemiz var Şiddetsiz iletişim Türkiye derneğinin eğitmenleri Eğitim sunan arkadaşlarımızı Oradan görebilirsiniz Tanıyabilirsiniz Aynı zamanda Canan'ın Instagram hesabı empatinin gücü benimki Deniz Spatar. bizim profil linklerimize tıklayarak önceki radyo yayınlarını da dinleyebilirsiniz. Evet ben de iyi hafta sonları diyorum seçmeyi seçin diyorum. <gülüyor> i̇yi hafta sonları. <gülüyor>